Baş. Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Seferihisar'da yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarıyla dolu bir vadide bulunan Orhanlı Köyü bir süredir Jiyotermal Enerji Santrali projelerinin tehdidi altında bulunuyor. Köyün neredeyse tamamına Jiyotermal Enerji Santrali projeleri için 4 farklı ruhsat izne verilmiş sondaj çalışmalarına başlanmıştı. Köy halkı geçtiğimiz aylarda bu projeye dava açtı. Köylüler bu davaya ilişkin hukuki süreç devam ederken yaşam alanlarına yapılmak istenen bir başka Jiyotermal Enerji Santrali projesiyle karşı karşıya kalmış durumda. Çet süreci başlayan bu proje Jiyotermal, Rüzgar ve Güneş Enerjisi Entegre Santrali olarak planlanmış. Projeye tepki gösteren köy sakinleri organik tarımıyla, zeytinyağı üretimiyle, ve doğal güzellikleriyle bilinen köylerinde üreterek yaşamaya devam etmek istediklerini belirtiyor ve 11 Haziran cuma günü bu proje kapsamında yapılmak istenen halkın katılımı toplantısı için köylerine gelen şirket yetkililerini davul zurna ile ve Efe kıyafetleriyle protesto ettiler. Projeler iptal edilinceye kadar da haklarını savunacaklarını belirttiler. Zira İzmir Yarımadası'na özgü erkence türü zeytin ağaçlarıyla ön çıkan Orhanlı Köyü'nde yapılmak istenen bu entegre yenilenebilir enerji santrali için köy merkezinde 23 adet jeotermal sondaj kuyusu açılmak isteniyor. Köyün zeytinlikleri, tarım alanları ve yerleşim yerinin içerisinde yer alan bu proje hem bölgede yaşayan binlerce insanın yaşamını hem de bir kadim üretim havzası olan Orhanlı Köyü'ndeki binlerce yıllık doğa dostu, üretim kültürünü tehdit edecek. Orhanlı Köyü'nün zeytinlikleri bölgede yaşayan keklikten sincaba, oklu kirpiden susamuruna milyonlarca nadir canlının yaşam alanı doğasına zarar vermeden bu kadim üretim yöntemleriyle üretim yapılan yerde yaşamaya devam eden Orhanlı Köyü sakinleri erkence zeytin ağaçlarını çocuklarının geleceğini ve vadilerdeki canlı çeşitliliğini yok edecek olan bu entegre enerji santrali projesine karşı birleşmiş durumda. Köylülerin yaşam mücadelesine destek veren hak savunucuları Jeotermal, Rüzgar ve Güneş Enerjisi Entegre Enerji Santrali projesinin bir an önce iptal edilmesi için bir hukuksal sürecinde takipçisi olacaklarının altını çizdi. Bandırma'da sahiller sanayi kuruluşlarının denize atık bırakması, deniz salyası, arıtma tesislerinin yetersizliği, evsel atıklar ve zira ilaçlar gibi nedenlerle kirlenmiş durumda. Deniz suyu kirlilik nedeniyle siyaha büründü. Sahilindeki kumun rengi de sarıdan siyaha döndü. Denizdeki kirlilik drone ile havadan görüntülendi. Bandırma'nın deniz ve hava kalitesinde sıkıntı yaşandığını belirten Bandırma Kent Konseyi Başkanı Doktor Murat Ergöz. Bandırma maalesef deniz ve hava kalitesi anlamında sıkıntılı günler yaşıyor. Bir yandan denizimiz kirlendi. Deniz saylasıyla kaplandı ve bu kirlilik de yeni değil. Yılların birikimi. Bandırma'ya çok yakın bir yerde organize sanayi bölgesi kurulmak isteniyor. Burada bir tarım arazisi söz konusu. Tarımın önemli pandemi bize gösterdi. Bu tarım arazileri üzerine sanayi yapılmasına çevremizi daha da kirleteceğini söyleyebiliriz. Bunun haricinde hava kalitemiz de çok düşük. Poyraz dışında başka bir rüzgar estiği zaman civardaki fabrikaların gazları, çevreyi çok etkiliyor. Kışın evlerden çıkan kömür dumanları da Çevrede yaşayanların hava kalitesini olumsuz yönde etkiliyor dedi. Kum ve denizin kararmış vaziyette olduğuna vurgu yapan doktor Ergöz, maalesef arıtma tesisleri iyi çalışmadan pek çok işletmenin atıklarını derin deşarj denilen yöntemle Marmara Denizi'ne bırakıldığını biliyoruz. Ne kadar kontrol edildiğini de bilmiyoruz. Bu atıklar dereleri ve göller aracılığıyla da Marmara Denizi'ne akıtılıyor. Deniz artık sinyal vermeye, bu kirliliği artık kaldıramıyorum demeye başladı. Çok acil çözüm gerekiyor. Çocukluk yıllarında bandırma çevresinde 50'den fazla balık çeşidi vardı. Şimdi birkaç tane ancak sayabiliyoruz. Üzücü bir durum. Yüzmeyi bandırma körfezinde öğrendik. Fakat şu an bandırmada denize girmek intihar gibi bir şey. Mümkün değil diye konuştu bandırma kent konseyinden Doktor Ergöz. Sydney Teknoloji Üniversitesi Sürdürülebilir Gelecekler Enstitüsü'nden Doktor Sven Teske ve Doktor Sarah Nicholas tarafından yapılan yeni analize göre... Dünya fosil yakıtlardan rahatça geçişi sağlamak ve aynı zamanda herkes için enerji erişimini genişletmek için fazlasıyla yenilenebilir enerji potansiyeline zaten sahip. Fosil yakıttan çıkış stratejisi ayrıntılı modelleme yoluyla bugünden itibaren yeni fosil yakıt projeleri inşa edilmese bile mevcut projelerden kaynaklanan karbon emisyonlarının Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşma noktasında kalmak için hala çok yüksek olduğunu açıkça gösteriyor. Rapordaki modelleme dünyanın 2030 yılına kadar 1,5 derece iklim hedefi altında kalabileceğinden çok daha fazla fosil yakıt üreteceğini ve 2030'da 1,5 dereceyle uyumlu olandan %66 daha fazla emisyona yani karbondioksit ve seragız salımına Yol açacağını gösteriyor. Bu nedenle dünyanın yenilenebilir enerji üretimini arttırırken mevcut kömür madenlerini ve petrol ve doğalgaz kuyularını aktif olarak kapatması gerekiyor. Rapor bu geçişin sadece gerekli değil tamamen uygulanabilir olduğunu da gösteriyor. Dünyanın daha fazla fosil yakıta ihtiyacı yok. Aslında tüm bölgeler mevcut teknolojileri kullanan herkes enerji erişimini sağlamak için yeterli yenilenebilir enerjiye sahip.